Pardus'un ev kullanıcılarını hedefleyen ailesinden en yeni ürünü Pardus 2011.2 Servus Elepus Kod ismiyle yayınlandı. Birçok gönüllünün katkılarıyla TÜBİTAK Bilgem bünyesinde geliştirilen özgür işletim sistemi Pardus, günlük yaşamın hemen her alanında yönelik nitelikli, güvenli, yüksek performanslı özgür yazılımları bir arada sunuyor. İnternet tarayıcı, görüntülü, sesli ya da yazışarak sohbet etmek için tüm ağlara bağlanan yeni nesil uygulamalar, Fotoğraf arşivlemek, düzenlemek için yeni profesyonel çözümler, müzik dinlemek ve kataloglamak için yetenekli araçlar, ofis ailesinin her aracı Pardus'la birlikte sisteme kuruluyor. Kullanıcıların ayrıca uygulama kurmasına gerekmiyor. Pardus 2011.2 ile sürücü derdi kalmıyor. Pardus tüm donanımlar için Linux çekirdeği ile sağlam ve yüksek performanslı sürücüleri hazır hale getiriyor. Böylece sistem kurulduktan sonra internet üzerinden ya da CD'ler aracılığıyla ekran kartına yazıcılara erişmek için tek tek sürücü kurma derdi kalmıyor. Antivirüs aramaya son. Pardus güvenli mimarisi sayesinde virüs bulaşmasına izin vermiyor. Antivirüs yazılımlarına ödelen paralar ve bu uygulamaların çalışırken kaynak israf etmesi tarih oluyor. Pardus'ta çalışan ve uygulama deposundan edinilebilen antivirüs programları ise Pardus kurulmamış bilgisayarlara yardım etmek ya da virüs bulaşmış taşınabilir diskleri, USB çubukları temizlemek için çalışıyor. Kullanımı kişiselleştirmesi kolay işletim sistemi Pardus, özgür yazılım dünyasındaki en başarılı uygulamaları bir araya getiren, masaüstü kullanımına yönelik görev ve yaklaşımları da yenilikçi çözümler sunuyor. Pardus teknolojileri ile bilgisayarın kullanımı, sistemin kişiye özel hale getirilebilmesi, ayarlaması kolaylaşıyor. Kullanıcı bilgisayarın yapabildiklerine göre değil, bilgisayar kullanıcının istediklerine göre çalışıyor.